Elhamdülillahi allazi hadana li hada ve ma kunna lenhtedi lelav enhedanallah ve ma tawfiq illa bi'lahi kadja'at rusul rabbina bil hak sallu ala rasulina muhammed allahum salli ala sayyidina muhammed wa ala alihi ala muhammed allahum ala muhammed ala muhammed allahum ala muhammed أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم الله من فعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم hassantıkum la ve ve la azim. Kıymetli dinleyenlerimiz, dersimize başlamadan evvel bir iki husus ilan edelim. Onları inşallah siz de insanlara duyurun. Başını duymayanlar olabiliyor. Kaçıranlar olabiliyor. Birincisi yarın Bizim mahkememiz karar verecek inşallah Mahkemenin karar günü olarak yarın diye biliyoruz. Allah Teala Hazretleri hayırlı kararlar, hayırlı kazalar, hayırlı kaderler nasip eylesin. Amin. Beraatimizi müessere eylesin. Bunun için bu mübarek ramazan Şerif'te iftar saatinde لِلْصَاءِمُ عِنْدَ iftari دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ Oruçlu için iftar anında yüzde yüz kabul olunmuş bir dua hakkı vardır. Bu hadis şeriftir, çok önemlidir. Bir dua diyor yani, çünkü zaten fazla edemez, çünkü tam iftarın son dakikasıdır. Ve hurmalarınızı elinize hazırlamak lazım, İftar acele yapmak büyük sünnettir. اَحَبُّكُمْ اِلَيَا عَجَلِكُمْ فِطْرًا Kullarımın, ey kullarım, sizin içinizde en çok sevdiğim iftarı en acele yapandır, Allah buyuruyor. Hadisi kutsidir. 13'ün e, hurma elinde hazır olacak, Vakit girer girmez yani. Vakit girer girmez hemen acele etmek lazım. E ondan da bir an evvelde dua edeceksin. Çünkü oruçluyken edeceksin. Hurma yedikten sonra değil. E o da olur ama e onun için onu hazır edelim birbirimizi yani bugün, bu akşam. Bir dakika kala. Bir duaya ayıralım inşallah. De, sizler de başka duayı kullanmayın. Bu geceyi bize kullanalım inşallah. Yarın da hayırlı haber alırız inşallah. rahman. Bunu insanlara duyuralım. Yani bu gece Yasin Şerif okuyan olabilir, 1479 Selam-ı Kavulemin Rabbir Rahim okuyan olabilir, işte 313 Fatiha okuyabilir, yani hayırlı kaza kaderler için e, dualarınızı bekleriz. Teheccüdde de, seherde de, sehurde de Allah Teala Hazretleri cümlemizi dünyada ve ahirette hayırlarla karşılaştırsın, Amin. şerleri başımızdan sarf eylesin. Amin. Amin. İkinci ilanımız yine çünkü sonuna doğru bunları konuşursak yazan birden gelir karıştırırız. Başka vazlara benzemiyor bu şimdi. İftar vaktini millete kaçırttırmamak lazım. Dua hakkı var. E, Onları okuyacak dua oluyor falan. Onu da gayret biraz ihmal ettik yine. E, yazım duasını da demek lazım. Diğer duaları da işte kitaptan bakın dedimse Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde 3-4 tane dua var. Hamr İbni duası var orada. Allah'ın niyesi rukeb rahmeti kelleti duası 380 kitapta 380 381 oralarda yine bir hamd var elhamdülillah dedi ala afqa harba batafqa haber öyle hatırlıyorum yani iki satırdır o hamt de çok acayip yine o da 381lerde falan anasından doğmuş gibi af olur diyor yani insan bunları okuyabilir bir dakikada okunur bunlar hepsi. ama dergide yer olmadığından hepsini dergiye yazamadık bir tanesini yazdık. Keri kalanlar kitaba bakın. Dergi ve kitaptan farkı kalmaz. Mecburen kitapta kalıyor birçok dua ve amel. Bunlarla amel edin. İnşallah 13'ün sona bırakmayalım da dedim şimdiden söyleyeyim. Ahmet Yesevi Derneği'miz Allah razı olsun hizmetler yapmaya gayret ediyoruz yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Allah Teala kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Amin. Çanakkale şehitlerimizin 100. yılı olması münasebetiyle bu, bu senenin tümü yani, 100. yıl. Ee, önemli bir şey, 100 yıl bir asır demektir. Ee, vel asri, asra yemin ediyor Mevla, yani bir asır 100 senelik bir dönem olma manası da var bunun. Ee, asrın çok önemi var, bir asır geçmesinin de çok önemi var. Tabii dünya üzerinde de ona göre etkileri var. Ee, burada yüz binlerce şehidimiz var, yani 250 bin kadar deniyor. Ya bunun hepsi cephede olmamış olabilir. Velakin bunun çoğu yaralı var, çok hastalar var, sonra memleketlerine döndüklerinde o yaradan, o hastalıktan vefat edenler itibarıyla topladığınız zaman 250 küsur bin Çanakkale şehidimiz var. Yani diyorlar ki rakam abartılı, abartılı değil, az bile, hatta çok da kayıp var, çok da yani haber alınamayan var öldü mü kaldı mı. Dolayısıyla onlar da tabii ki bu, gittiler gelemediler, niye gelemesin yani köyüne köyünü kaybetçeğe hali yok demek ki e, bunlar şehit oldular e, bu, bu rakam çoktur. E, fakat Allah Teala indinde malumdur kabirleri nerededir ne, işte biz bunlara değer vermemiz lazım İngilizler bizden kaç sene evvel yapmışlar bilmem anzaklar yapmışlar onlar yapmışlar bizim kemikler hep ortada bir tane işte Osmanlı Paşalarından mıdır? Zat albaydır belki de bilmiyorum işte ismini. O mübarek adam buradan iki katlı evini sattı da iki katlı evini sattı da orada bir anıt mezar yapmış. Ee, yani o da anıt değil esasen. Çünkü o bahçelerde, tarlalarda ne kadar kemik varsa toplamış da yani her hemen hemen 10.000 bin kişiye ait kemik var. 10 bin. Şehitlerimize ait. Onları işte o şeyin altına koydu ki Hepten kedi köpek yiyecek yani şehitcek. Böyle bir rezillik olabilir mi yani? Bu kadar kıymetli şehitlere, bak biz onların e, hürmetine burada ezan okuyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, teravih kılıyoruz. Bu emniyetimiz, güvencemiz buraları Yunan işgal etmediyse, yavrular işgal etmediyse İngilizler, yani e, biz onlara borçluyuz. Allah Teala'nın yardımıyla onlar kanlarını, canlarını verdiler. Onlara çok değer vermemiz icap ediyor. Allah Teala kabirlerini nur eylesin. Çok dereceleriyle Ali eylesin. Yüksek dereceler makamlar onlara ihsan eylesin. Amin. Evet. Yüzüncü yılı münasebetiyle hatim e, topluyoruz. Para toplamıyoruz. Korkmayın ya. Hemen korktular para toplayacağız diye ya. Ne parası? Hatim topluyoruz. Mübarek bedava. Tamam. Ama sen derdin ben yüz lira vereyim de hatim okuyayım. Bazı öleleri de var ha. <gülüyor> Adam. Allah'ım ya Efendimiz dedi, İhsan Efendi rahmetli. Çok yolda yorulmuşlar. On ikide, birde yatmışlar. Üçte kaldırıyor efendi bubarek İki saat uykuyla yollarda. Sen. Kalk da oturdu diyor. Çok da yorgundu diyor. Gözünü de açamıyor dedi. Hoca Efendi derdi o. Onlar arkadaş büyümüşler. Hoca Efendi dedi. ne var? Yüz lira vereyim seni de. Bırak beni sabah namazına kadar yatayım dedi. <gülüyor> dedi bin lira da verser olmaz. Kalk diye kılacaksın bakalım. Onun için insanlar bazı gere namaz kılacağına, hatim yapacağına parada teklif eden olabilir bize yani rüşvet teklif eden. Yok biz hatim istiyoruz kardeş. Hatim istiyoruz. He, ama düzgün okuyamıyorsan girme bu işe. Yalan yanlış da okuma bilmiyorsun. Cık, okuyabiliyorsan bu kampanya başlamıştır. Halkımızın iştirakini talep ediyoruz. Efendim yüz bin hatim. Az bir şey toplamıyoruz ha. Yüz bin hatim. Sen şimdi bir hatim mi alacaksın? İki hatim mi alacaksın? E, bunu bildirmen lazım. Ama sakın yalandan yapma. Giderde 3 hatim yapacağım? iki yaparsın. Cık, olur mu? Dua yapılacak. Ağustos ayında gününü ilan edeceğiz. Çanakkale'ye gideceğiz inşallah. Orada bütün gelenler gelecek inşallah. Kadınlar, erkekler, herkes onun gününü bildireceğiz inşallah. Orada şehitlerimizin başında hatim duası yapacağız inşallah. Uygun mudur bu? E, ya Anzaklar Avustralya'dan geliyor ya. Utanmıyor muyuz biz buradan gitmesek? Ben evvelce gittim tabii. Evvelce gittim ben. Ama biz buradan gitmesek çok ayıp olur yani. Gavurlar kadar değer vermezsek şehitlerimize, yani onlar kendi leşlerine o kadar değer veriyorlar. Leşleri onların yani. Bizim nur gibi şehitlerimiz var. Şefaatlerine nail olacağız inşallah. Şefaatler var. Kıyamet gün 3 cümre şefaat edecek. Yuhşariyor <gülüyor> Yeşfe'u yevmel kıyameti 3 Murat bardak gibi kadın çıkarttı. Örtülü kadın cazibesi mi? Profesörmüş yani maşallah. Profesörlük çok kolay. Dedi ki şefaat var mı dedi? E peygamberin şefaati var dedi. O kesin dedi. Maşallah vehabi değil. Onu ben anladım da. Diğerlerinde ihtilaf var dedi. Ya nerede ihtilaf var? Profesör hanım kardeşim yahu. Nerede ihtilaf var? İbn Mace'de hadis var. Profesör olmuşsun. İbn Mace'yi niye okumadan profesör oluyorsun ya? Kıyamet günü üç zümre şefaat edecek. Bir de ilmi kelam profesörü. İlmi kelam ne demek? İtikat. E, şefaat da itikatla ilgili. İman İslam ilmi halinde şefaat beyan edilmiş bir madde odur el-Sünnette. Ya sen nasıl ilmi kelam profesörü oluyorsun? Teahhutular nedir dedi? Teahhutular dedi. dedi çok derin bir mevzu dedi. E ne olacak şimdi? E dedi ki ihtilaflıdır. Dedi Kur'an'da var mı? Dur dur dur dur. Kur'an'da yok dedi. Ya ahracina leum beten min el arzi. 6 elif çekiliyor ya dabbeten. <gülüyor> Hiç mi duymadın ya? Hızlı da geçen bir kelime değil yani. 6 elif çekiliyor. Vah vah vah vah. Murat Bardakçı da işte hoca diye çıkarıyor. Çok istifade ettik diyor. Bir daha da gelir misiniz diyor falan. <gülüyor> ya dabbetün az Kur'an'da yok demek. Ya, bu kadar olur mu ya? O ihtilaflı, bu ihtilaflı, gerçi itikadı düzgün kadın, Ehl-i Sünnet. Arada mutezileden de katıyor, karıştırıyor. Farklı görüşleri de bilmek lazım. Sanki Ehl-i Sünnet'i anlattın da, mutezile kaldı. <gülüyor> ya Rabbel Alemin ya, ben bunları seyredersem ne uykum kalıyor, ne iştahım kalıyor, çok moralim bozuluyor ya. Her kanala atlamak istiyorum böyle. Oraya açayım, oraya açayım. Nasıl şey diyeyim? telefonla bile bağlanana kadar mevzu kaçar. Kıyamet günü üç cümre şefaat edecek. El-Enbiya'u başta peygamberler. Fümme'l-Ulema'u sonra alimler. Alimler peygamberlerden bir sonra. Fümme'l-Şühedâ'u sonra şehitler. Şehitler alimlerden bir sonra. Çünkü alimler olmasa, şehitliğin faziletini anlatmasa hocalar insanlar Çanakkale'ye gider miydi? Evvela hoca efendiler vazetti de bu millet gittiler oraya Allah için, din için, vatan için. Onun için alimlerinki şehitlerden önce oluyor. Ama bu üç cümlenin şefaati haktır, hadis-i şerif ile sabittir. O tabi bunu bilemedi yani, yoksa şefaati inkar etmiyor. İtikadı düzgün. Yani ihtilaf var, hiç ihtilaf yok. Hadis-i şerif olan konuda ehl-i sünnet ihtilaf etmez. Hadis-i şerifin kaynağı da sahiptir İbn-i Mace. Ki altı kaynaktan sahih kaynaktan biridir. Dolayısıyla ihtilaf yok. Madem öyle, biz de inşallah bu 100 bin hatim kampanyasından nasibimizi alacağız. Hasan alırsın da çocuğunu okutturursun. Ama çocuğunu atlatır ha. Başında durmak lazım. Gençler biraz o yalandı olan işlere kaçıştırıyorlar biraz. Yani tembellik var onlarda çok. Sen de yanda dur oku, okuyun bakalım. E, al telefon edersin. 0 alan kodu 923 1 923. Numarası bu. Ahmet Yeşevinin 923 yüz yirmi bir Fatih tarafı sıfır iki Bu numara ararsın. Ben bir hatim alıyorum. iki katmış herifi alıyorum gibi bildirirseniz dünyanın her yerinden e, telefonları bekliyoruz. Katılımınızı, iştirakinizi Allah rızası için talep ediyoruz. 100.000 bin katmış herifi. bitirdiğimizde de inşallah Ağustos'un e, ikinci yarısı gibi eee Günü önceden ilan edeceğimiz bir günde sizin de işlerinize uygun olsun tabii hafta sonu falan olsun ki değil mi ee, işiniz gücünüz olmaz onu da ayarlayalım inşallah ilanımızı yaparız inşallah ilanımız bundan ibaret. Bir hususta daha beyan edeyim kısaca zaten sohbet bitti. Ee, yama kısaca çok kısa anlatamam anlatırken sade ilan edemem ki mecbur bir şeyler ayet adedi okumak lazım. Üçüncü husus şudur ki sabah namazının erken kılınmasıyla alakalı sorular vardır. Bir defa, bunu kaç gündür söyleyeceğim de Mahmud Hoca da unutturdu bana. Diyorum, namaz saatini diyeceğiz dedim. O da ne yapsın? Benim araya giremiyor lafın. Şimdi, imsak 3.22'lerde, 21'lerde atıyor. Efendim, sabah namazının vakti soruluyor. Yine bu Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı şerlerin ve musibetlerin yuvasıdır. Abdülaziz Bayındır'ın vakfıdır. Adam zaten Allah senin kimle evleneceğini bilmiyor diyen adam. Allah'ın ilmin sıfatını inkar ediyor zaten. Yani ne dersen diyebilirsin, önü açık adam hakkında. Yani öyle basit ihtilaflarla alakalı değil. İtikadın en mühim meselelerinde ihtilaf ed ediyor. Yani ehl-i er sünnetten falan çıktığı kesin de, Diğer e, din dairesinde kalıp kalmadığı da belli değil. Çünkü Allah'ın ilmini inkar edene de ne diyeceğiz? Bu sefer e, yine bir internetlere bir şeyler atmışlar, böyle resimli görseller yapmışlar. Biz öyle uğraşamıyoruz. Bizim dernekler, vakıflar tembel. Onlar sırf millete bir saat daha orucu yedirtmek için, milletin Ramazan'ını bozdurtmak için acayip çalışıyor. Amerika, Yahudi falan bunlara para bile verebilir. Bu kadar milletin orucunu bozdurmak için. Yani para verse yeridir demek istiyorum. Para veriyor diye iddia etmiyorum. Yani Yahudi para verse yeridir. Yahudi yapamaz yani bunu. Yahudi yapamaz. Şimdi ona çarpı koyuyor, ona çırpı koyuyor. Bir şeyler bir şeyler yapmışlar böyle. Şu saat şöyle, bu saat böyle, güneş şöyle, ay böyle. Neyse işte. Netice nedir? Şu anda erken oruca başlıyorsunuz. Bir saat daha yiyebilirsiniz diyor. 50 dakika daha yiyebilirsiniz diyor. 50 dakika daha 50 dakikada yiyebilirsiniz, demek kesinlikle, hadi bir iki dakikada neyse diyeceğim 50 dakika, hiç tutar bir tarafı yok. Ben kesinlikle uçaktan da yine bu sene, geçen de yine namazla ilgili Kazakistan'a giderken uzun 5-6 saat yine gözümle gördüm. Yine gözümle gördüm, evvelce Almanya'dan dönüşlerde Ramazan'da çatıyorum. Ramazana lüzum yok ki, yani her gün aynı gü gün doğumu, fecri ı sadık, imsak her gün aynı doğuyor zaten. Gözümle gördüm ki sabahın, çünkü orada şöyle uçak hızlı gittiği için girdiğini görüyorsun bir de bakarsın biraz geciktireyim derken yarım saat sonra güneş doğar. Haberin olmaz. Çünkü hızlı gidiyor. 800 kilometreyle gidiyor saatte. E, bu sefer e, onu şey edemeyiz diye girer girmez kılalım da dedik. Bir kaflete gelse 10 dakikada gittik nereye. Bir de baktın doğmuş. Onun için e, dikkat ettik o noktaya. Doğuya yani meşrik tarafına, şark tarafına Baktık, ya aynı bu saatlerde, yani şu andaki imsaka tam uygun şekilde, efendim, bu taraf karanlık. Zifiri karanlık, uçağın bu tarafı. Başladı, bir anda aydınlık çizgide ama yayılmış değil. Ufuk çizgisinde biraz bir aydınlık, o kazip yani, yalan. O 5-10-15 dakika için yani birazdan kayboluyor o. Ona İslam itibar etmez. Ondan sonra bir aydınlık geldi, o enine yayılıyor. Yani ufukta nasıl yayılıyor? Enine doğru böyle yayılıyor. Böyle boyuna doğru yayılırsa, böyle boyuna doğru, uzunluğuna yani. Uzunlamasına böyle çıkıyor bir aydınlık gibi şey, birazdan gidiyor. O imsak değil. Ne zaman enine doğru yayılıyor, başlıyor... O aydınlık, işte beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar, efendim, ufuk çizgisindeki aydınlığa itibar edilir. Ve o aydınlık bir daha kaybolmaz, daha yayıldıkça yayılır. Sabit kalır, ondan sonra e, ona sadık deniyor. Sadık ne demek? Yani kalıcı doğru yani o, o doğru. E, i̇msak da o demektir. Tan yerinin ağırması da o demektir. Türkçede bazı tabirler var. Tanyer'i ağarınca diyoruz ya. İmsak da o demektir. Ondan sonra efendim e, aynı bizim şu andaki itibar edilen takvimlerdeki imsakla bir. Yani baya erken. Çünkü biz ondan namazı kıldık. Ayakta da kılabildik yani izin verdiler. Kıldık. Namazdan sonra sağ taraf hala sipsiyah. Yani o sol taraf baya doğu tarafı demek istiyorum yani. Şimdi uçağın gidişine göre değişir o ne tarafa gittiğine göre şimdi sağa sol derken size göre yani doğu tarafın diyeyim sana doğu tarafında aydınlık belirdikçe belirdi genişledikçe genişliyor ama sağ taraf sipsiyat duruyor anladın dolayısıyla senin buradaki karanlığın aydınlanmasını beklemen Kasımbaşı'da durup da Yavuz Selim'in aydınlanmasını beklemen kesinlikle hurafedir dinde asla yeri yoktur bu aydınlık, iplik, siyah iplik, beyaz iplik meselesi gökteki ufukun çizgisidir. Niye Mevla buyurmuyor ki ortalık aydınlanıncaya kadar? Diyemez miydi? Hatta tebeyyene lekümül haytu <gülüyor> lebyadu minel haytu lesvedi minel fecr. Fecirin yani imsak vaktindeki siyah iplik, beyaz iplikten. Yani gecenin karanlığıyla gündüzün aydınlığının çizgide, ufuk çizgisinde belirmesi. Niye iplik diyor? İnce olduğu için. O kadar ince. Anladın mı sana? Yoksa sana ne diyebilirdim evla? Ev önünü görene kadar diyebilirdi, ortalık aydınlanana kadar diyebilirdi. O zaman da sen kasım başarıdan bakardın buraya. Ama sana diyor ki beyaz iplik iplik, siyah iplik. Ne demek? Gündüzün ee, efendim gelişi incecik iplik gibi geliyor. Çünkü aydınlık birden basmıyor, çizgi gibi başlayarak efendim derinleşiyor ve kalınlaşıyor ve yaygınlaşıyor. Bundan dolayıdır ki. Kesinlikle bu imsak vaktindeki ihtilaflara itibar etmeyin. Peki birkaç dakika geçirebilir miyiz şu anda? Geçiremezsiniz. Eskidendi. 15-20 sene evvel temkin payı bırakırlardı. Yani ne, ne demek? İmsak 3 üç yazardı. 3'ü 5 keçe yazardı. İşte 17-18 dakika, 15 dakika temkin payı. Yani ağzını çalkalayan, dişini fırçalayan, yutan bir şeyler yutma tehlikesine karşı Veyahut da yemeğe biraz devam edenlerle alakalı bir15 dakika kadar temkin payı vardı yani şu şimdiki imsaktan 15 dakika kadar aşağı yukarı olabilir 14-16 değişebiliyor güne göre farklı bulacaksınız gidin bakın Çünkü o eski imsak oydu o zaman ne diyorduk temkin payı var yani insanlar ağzını çalkaya biraz bir şey yiyebilir bir çay içebilir pay kalıyordu şimdi Diyanet işte son seneler ne yaptı temkini kaldırdı. İyi yapmadı bence. Temkini kaldırınca ne oldu? Son çizgiye geldi. Son çizgiye geldi ne demek? Ondan ilerisi tehlike, uçurum, oruç, gider. Onun ki şimdi ezanları da e, başlattılar o imsak vaktinde okutma. Doğrudur, ezan vakti giriyor. Ezan vakti girdiği için ezanı ateel üzüm yok. Çünkü vakit girmeden bir dakika evvel okusa ezanı ı iade gerekir. Dikkat etsin ezan da olmuyor bu sefer caminin ezanı. Ama vakti onun için bir dakika evvel falan müezzinler başlamasın. Kendi kafalarına göre iş yapmasın. Neymiş milleti uyarayım bir dakika evvel yapayım da erken şey. He, bir dakika evvel yapayım derken senin ezan gümbürtüğe gitti. Vakit girmeden ezan, ezan okunur mu? O zaman ezanı iade etmen gerekiyor. Müezzin efendi kendi kafana göre işler yapma. He, bunlara da bir şey anlatan yok ki. Kim anlatıyor? Dolayısıyla vakit girecek, o dakika dolacak. Dakika dolunca sen Allah'a u Ekber başlayacaksın. Dakika dolacak ki, sabah namazına vakti girdi. O zamandan sonra daha yenmez, içilmez, işte ağız çalkalayan, diş fırçalayan dikkat edecek. Öyle bir rastladıysa bile, rastladıysa önceden yapsın ama o anda rastlayan bile yutmamaya, yutkunmamaya, yutmamaya çok dikkat edecek. Hemen ağzında ne varsa ağzını kurutacak, kükürecek. Şimdi sabah namazına gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erken kıldığına dair çok rivayetler var. Hanefi mezhebinde e, geç kılmak, yani yarım saat kala 25 dakika kala kılmak eftaldir. Esfiru bil fecri sabahı biraz aydınlanınca kılın ortalık. Çünkü sevabı daha büyüktür. Bu hadise dayanıyorlar. Ama Şafii mezhebi, Maliki mezhebi Hanbeli de öyle Mekke'de Medine'de görüyorsunuz. Onlar erken kılarlar. Hemen imsaktan 20 dakika sonra yani Mekke Medine'de okunan ikinci ezan nedir? İmsak ezanıdır. Yani sabah namazının vaktinin girme ezanıdır. Mekke Medine'de hep ilk vaktinde okunuyor ezan. Burada şimdi Ramazan diye böyle okunuyor. Normalde bir saat kala falan okuyorlar. 50 dakika kala okuyorlar. Ama şimdi e, vaktinde okuyorlar. iki saat kala oluyor yani güneşe şu anda. E, hemen hemen iki saat ara var. O şimdi böyle okuyorlar. Normalde öyle okumuyorlar. iki saat kala kim ezan okur? Normalde 50 dakika kala, bir saat kala okuyorlar. Ama Mekke Medine'de ne zaman okuyorlar? Hep ilk vaktinde okuyorlar. Birinci ezan okuyorlar o ne için? Tehccüd ezanı hani kaldırma, uyandırma mahiyetinde. Ee, efendim, ikinci ezan e, ne demek? Sabah namazının vakti girdi demek. İşte orada da o, ikinci ezana kadar yiyip içiyorlar zaten haremde. Hal böyle olunca onlar 20 dakika sonra e, kılıyorlar. Bazı kere ben çok izdiham oldu, bayram sabahı yani patladı ortalık birbirini yani insanlar birbirini ezecek kadar. Tabi öyle izdiham olunca ben 10 dakika içinde de kıldıklarına rastladım. İzdihamı önlemek için. Yani ezandan sonra. Sünneti kıldık hemen farza duruldu. Yani. Dolayısıyla şimdi sabah namazının vaktini de kılmak isteyenler. Allah'tan camilerde mukabeleler var. O mukabeleler burada da okunuyor. Ahmet Yesevi Derneği'nde de mukabele okunuyor. Her sabah mukabele var burada. E, imsaktan sonra. E, mukabele en azından bir 20, 25 dakika alır. Hemen imsakta başlasa bile 20, 25 dakikadan evvel bitmez. Sünneti de kılmak 25 dakika, 30 dakika e, da kılıyorlar. Hanevi mezhebine göre müstehap vakit değildir. E, sevabı çok büyük değildir. E, amma ve lakin e, cemaat duramıyor. Duramayınca da herkes gidecek tek tek kılacak. E, tek tek kılmak daha sakıncalı. Cemaat sünneti müekkededir. Cemaat sünneti müekkede olduğu için, cemaatı bozmamak, dağıtmamak için, cemaatle kılmak için. Ama öyle cemaat bulsan ki geç kılıyorlar, İsmail Ağa gibi sen öyle oraya katıl. Amma ve lakin çoğu camiler bunu beklemez. Beklese keşke. E çünkü adam zaten savura kalkmış, uyumadan camiye geliyor. E, mukabelesini de dinliyor. Samağınızı kılıp gidiyor. Bundan dolayıdır ki Sabah namazları olur mu? Olur. Caiz midir? Caizdir. Zaten Şafii Maliki mezhebinde de eftal olan vakittir o. Diğer mezheplerde eftal olan vakittir ilk vakti. Ancak e, camiye mukabeleye de gelmiyor da evinde e, kılacak bazı insanlar evinde kılıyor. İşte, hanımla cemaat yapmak lazım, çocuklarla cemaat yapmak lazım. O da cemaat yerine geçer mi? Geçer. El isnihan ve fe cemaat. İki kişi daha ne kadar üstüne çıkarsan çık. İki de olsa cemaattir. Bu hadis bizi kurtardı. Yoksa yanlışız. İki de olsa cemaattir. Kadın olsa buçuk sayılmaz ha. Kadın da tam kişidir ha. Öyle yanlış yanlış kadınlar buçuk buçuk. Hangi kitapta buldunuz öyle bir şey? Kadın da olsa cemaattir. Ya, Efendi Hazreti diyor ya babam annemle hep cemaat yapardılar. Cemaat bulamıyor cam camiye de cemaat gelmiyor bazen. Gündüz tarlada marlada herkes. Annemle ile cemaat yapar. Cemaatsız kılmaz. Dolayısıyla benim cemaat kitabı var ya 300 küsür sayfa o cemaat kitabını yazdığımdan beri cemaatsız kılmadım desem yeri var. Öyle korktum, öyle korktum. Öyle tehlike ya. Üç kişi bir yerde olsalar, cemaatsız kılsalar ille istehvede şeytan. Mutlaka şeytan hepsinin üstüne çökmüş, hepsine galip gelmiştir. Hepsi şeytanın mahlubudur diyor. Helak olmak var ya. Şeytan yenerse biz ne oluruz ya. Ev ocak mı? Bereket, rahmet kalmaz evimizde hocam. Üç kişiyi diyor. Bir kariyede bir Şimdi bizim apartmanlar hepsi bir kariye. Değil mi? Bir apartmanda var. 60-70 nüfus en küçüğünde. 40-50 nüfus. e 40-50 nüfus köyde yok şimdi. Bazı köylerde 40 nüfus yok. Üç kişi olsa, cemaatsiz kılsa şeytan onlara galip geldi. Aman cemaatsiz kılmayın. Bu çok önemli. Şimdi bu durumda ben evde kılacağım Uyku da çok ağır bastı. Sahuru da yayınca zaten çoğu da gece uyumuyor, saur'a kadar da bekliyor. Bu da bir değişik bir şey. Ondan sonra kimisi de sauru erken yiyor. Bu da çok yanlış bir şey. İftara acele etmek yani ilk vaktinde etmek, Sahuru tehir etmek, tahdidu iftari ve tehiru sahuri. Min sünenil murselin bütün peygamberlerin sünnetidir ya. Bütün 224 bin peygamberin sünnet. Sahuru tehir edersen. Gündüzün orucu ta kuvvetle olursun. vücutta kalır. Ondan sonra mutlaka hurma. Kişinin hurma ne güzel sahurluğudur. Sahur. Çünkü bütün yediklerin birkaç saat sonra hazmediliyor, kalorisi geçiyor. Hurmanın kalorisi sahurda yersen iftara kadar devam ediyor. Vücudundan çıkmıyor. İnsanın vücudundaki ihtiyaçlara, minerallere, vitaminlere en iyi cevap veren gıda hurmadır. Çünkü neden? Neden? اَكْرِمُ عَمَّتَكُمُ nakle. Halanız hurmaya değer verin. Resulullah buyuruyor. فَاِنَّا خُلُكَتْ مِنْ فَزْلَةِ تِينَتْ اَادَمُ Adem Aleyhisselam yaradıldığı çamurdan artak alanından hurma yaratıldı. Onun için babamızın kız kardeşi halamız oluyor. Ve onun için insan gibi dümdüz, dimdik duruyor. Çok öyle benzeyen halleri var. Onun için hurmayı ihmal etmeyin. İftarda hurmayla açın. Bulursanız yaş hurmayla. Bulamazsa sallallahu aleyhi ve sellem kuru hurmayla. Bulamazsa sallallahu aleyhi ve sellem fe'alel ma suyla zeytin diye bir şey yok hiçbir kitapta. Ya o kadar zaten ağzın kurumuş zeytin yenir mi ya çorak gibi sende? He ee, hurmayla veya... bakmayın o profesörlere 10 tane yumurta yiyin diyen bir kadın var ya 20 tane yumurta yiyin diyor ya milleti safrasını çatlatacak. Ondan sonra da diyor ki zeytin <gülüyor> diyor. ya zeytinle bozardı hiçbir kitapta rivayet yok. Koca karı laflarıyla din olur mu ya? Yani siz yaş hurma, olmadı kuru hurma, olmadı suyla. Sahurde mutlaka sahurde hurma, mutlaka çoluğa çocuğa, akşama kadar size kuvvet verecek. Bunu da bu arada demiş olalım. Şimdi sahuru yaptınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde e, soruyorlar sahabeden zatlara. E, ezandan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne kadar zaman sonra namaz kılardı soruyorlar. Kadruhamsi nihayeten diyor 50 ayet kadar. Buhari'de bu. Şimdi bunu Tecrid Salih tercemesinde de veya zikretmişler. E, alimler e, diyor demişler ki bunu 50 ayeti de artık o 50 ayeti mi takdir etmişler yoksa neyse eski temkin vakitleri 18 dakika. 18 dakika kadar beklenmek yani imsaktan sonra sabah namazını kılmak için, sünnet için değil, sünnet hemen ilk dakikada kılınabilir. Efendi Hazretleri bazı kere sünnetle farz arasında da uyumak sünnet olduğu için, o sünneti yapmak için ne sorardı? Vakit oldu mu? Vakit girdi dedikleri anda kalkar sünneti kılardı, on sonra uzanırdı 5-10 dakika. Sonra uyursa kalkıp abdest alırdı, uyumazsa bir şey yok. Yani sünnet hemen ezan biter bitmez kılınabilir. O hem de sünnettir yani onu söylüyorum. Ezan bitindiği anda kılmak, ezan derken vakit girdiği anda yani zaten. Şimdi ezan okunuyor. Yoksa her zaman okunmuyor ama ben size sahir zamanlar içinde sünnet değişmez. Sünnet her zaman sünnettir. İlk vaktinde sünnet kılınır. Bu sünneti de söylemiş olayım. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi istirahat ederdi biraz. Onun uykusu abdesti bozmazdı. Kalkıp kıldırıldı. E biz zaten o arada 5-10 dakika yatalım dersek sağ omzuna sünnettir ama Abdestin kaçmaması mümkün değil. Gusül bile bozulabilir tabii ki. Yani bir rüya görürsün, kamyonları devirirsin. Yani ne yapacağız? Onun içindir ki siz uyursanız, o yani öyle uzanırsanız birkaç saniyelik böyle sünnetlerine gelsin, kalk. Yoksa böyle birkaç dakika dersen, senin mafsallar kendini koy verebilir yani. Onun için, efendim, e, abdest tazelesen, işini sağlamal. Bu bakımdan neyi söylüyorum? E, 18 dakika kadar Beklerseniz, bekledikten sonra kılmak zaten üç mezhebe göre de kerahat da yok. Kılarsınız. Namazınız da oldu, caizdir. Ama hoca efendi, hiç duracak halim yok. 18 dakika durursam uyurum, namaz kaçar. Eğer öyle bir durumdaysanız, ezanın hemen şimdikini söylüyorum. Çünkü temkin vakti kalktı, Temkini içine kattılar. Kattıkları için son hududa geldi. Son udu da geldiği için oradan ileri yemek caiz değil. oradan ileri de namaz caiz. Çünkü niye? Vakit girdi. Vakit hulul ettiği zaman namaz kılmak da caiz olur. Hanefi mezhebine göre de caizdir. Eftal değil ama Hanefi'ye göre de caiz. 4 mezhepte de imsak olup fecri sadık olduğu anda şimdiki imsak yani normal ezanların okunduğu dakikalarda işte internetlerde hesaplayıp hepsi öyle yazıyor şu an. O durumda namazı da kılmak caiz. Bekleyebilirseniz 50 dakika kalana kadar geciktirirseniz eftal, 50 dakika kalana kadar geciktiremezse uykum geldi uyuyacağım diye kaçırma tehlikesi varsa ezandan sonra da kılabilirsiniz. Ama 18 dakikayı beklerseniz o çok yani hiç olmazsa tam bir müstehaplık olur inşallah en azından. O da olmadı ne dedimse ezandan sonra kılabilirsiniz allah Teala Hazretleri her işte sünnet zeniyeye muvaffakata cümlemizi muvaffak eylesin. Geçen derste de söyledik. Her derste de söyleyeceğiz. Söylesek yeridir. İhmal etmeyeceğiz. Ramazan-ı Şerif'te dört hasleti çoğaltın. İkisiyle Allah'ın rızasını kazanacaksınız. İkisi de sizin zaruri ihtiyacınız. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet, şehadet getireceksiniz. İstiğfar edeceksiniz. Zaruri isteğiniz, Allah'tan cennet isteyin, cehennemden çok sığının. Çünkü cennet kapıları açılmıştır, cehennem kapıları kapanmıştır. İnşallah bu vesileyle ebedi kapanacaktır. Bize hiç daha açılmayacaktır. İnşallah. Cennet kapıları da bizim üzerimize bir daha ebedi kapanmayacaktır. İnşallah bunu yapmak için bize tembih edilmiş, uyarıda bulunulmuş Ramazan-ı Şerif'te dört hasleti çoğaltır. Bunun dördünü biz ikide tertip etmişiz, Şimdiki derginizde, 84. dördüncü sayfede, yeni dergide çıkınca o sayfasını derim, şimdi bilmiyorum. Şimdiki derginizde, 84. dördüncü sayfede, bu ramazan Şerif'te hiçbir salih amel, fazladan nafile bir şey yapamasanız, buna devam edin. Bu arabada da olur, yürürken de olur, her dakika olabilir. Bundan kolay bir şey yok. İkisiyle Allah'a razı edeceksin, bundan da büyük bir şey yok. Ve rıdvanu minallâhu akibar, Allah'ın en ufak rızası her şeyden büyük. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Söz veriyor sana, Rabbinizi razı edeceksiniz Bunda yalan olur mu? Haşa! İkisinden mutlaka isteyeceksiniz ve kazanacaksınız Boş yere sana istedir mi? Ama çok yapın, festekfirû, çok yapın Çoğun en azı üçtür Ama sen otuz yap, yüz yap, üç yüz yap mübarek Koca gün var Biz iki kere okuduk şimdi, ben de yani burada cemaat olmasa ben de bile hatırlamıyorum ya Böyle bir gaflet içerisindeyiz onun için buyurun okuyalım. Siz de 84. sayfeden bakın birkaç kere de ezberlersiniz. Herkese öğretecekseniz Ramazan-ı Şerif'te ne yapalım? İşte bunu yapalım. En büyük iş budur. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluh. Estağfirullah ellezî la ilahe illahü. El hayyel ve tuğbu ileyh. Allahümme, inni es'elükel cennet ve e'ûzü bike minen nar Yani cennet isterim derken cennete ne kadar muhtaçsın? Ne kadar muhtaçsın? Bir dünyalık isterken nasıl istiyorsun? Senin için zaruri olan bir şeyi, bir okul imtihanını kazanmayı, bir memuriyet imtihanını kazanmayı, bir kademeye girmeyi, terfi etmeyi falan nasıl istiyorsun? Onlar isterken nasıl dua ediyorsun? Cennet isterken ne kadar gevşek istiyorsun. İster kabul et ister kabul etme gibi. Onda nasıl bir şevk lazım, istiyak lazım? Çünkü cennet Mevla Teala'nın rızasının mahalle olması hasebiyle talep edilecek. Ama cennete giremeyen nereye girecek? Ortada durak yok. Araf ehli de sonunda cennete girecek. Dolayısıyla ne kaldı? Cehennem kaldı. Cennete giremeyen cehennemde kaldı. O zaman cennet istemenin manası ne demek? Aynı zamanda ateşe girmemek için dua etmek demek. E ateşte yanmaya kim dayanabilir? Kimse dayanamaz. E sen ateş gözünün önüne gelmiş, yanaşmış, evin ocağını sarmış, e bu vaziyette dumanlara boğulacaksın, zaten dumandan ölüyorsun. Ama ahirette ölmek yok. Nerede dumandan ölmek var? Yansan da ölmüyorsun. Yan yan yan, yeniden taptaze ciltler, deriler. E bunun sonu yok yani, bu dayanılacak bir şey değil. Onun için nasıl cennet isteyelim, nasıl cehennemden sığınalım? Buna göre bu duaya devam edelim. İnşallahı rahman. Şimdi yine e, bu konuyu bugün intihar edelim, bitirelim. O da nedir? Mübarek Ramazan-ı Şerif oruçlarında takvaya riayet meselesidir. Bugün bu ustaki hadis-i şeriflerden birkaç tane de rivayet ederek e, en mühim şey haramlardan sakınmak. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç size farz kılındı ki haramlardan sakınabilesiniz. Avamın orucu var, yemekten içmekten, cinsi ilişkiden sakınarak oluyor. Bu sıradan herkesin tuttuğu orucu. Havasın orucu var, seçkin kullar. Bunlar bütün haramlardan oruç tutuyorlar. Yani gözünü harama baktırmıyor, kulağını haram dinletmiyor, i̇şte elini ayağına sahip oluyor yabancı kadınlarla tokalaştırmıyor, ayağını günah bir yere yürütmüyor falan filan. Dil dilen önemlisi gıybet ettirmiyor, yalan dedirtmiyor, dedikodu ettirmiyor, dilini tutuyor. Sadece yemekten tutmuyor, bunlardan tutuyor. Bu havas yani seçkin kullar. Çünkü orucu bu şekilde tamamlayan kaç kişi var yani? Oruç tutanlar namaz kılanlardan zaten ne kadar az. Ama oruç tutanlarda da haramlardan sakınanlar azın azı o yani orantı kursan yüzde yirmi, yüzde otuz oruç tutan var diyorsun. Ya oruç tutan fazladır. Diyelim ki yüzde elli, elli, altmış. Namaza diyorsun, otuza yirmiye düşüyor. Haramlardan sakınanları e, gelince ibre, aşağı ine ine sıfıra yakın bir yere iniyor. On bile diyemiyorum. Beş bile diyemiyorum. Çünkü milâkü dinikumul verâ'u dininizin temeli ve esası Haramlardan ve şüphelilerden sakınmaktır buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda iki zattan bahsedildi sahabe-i Kiram'dan. Bir zat için sabah kadar teçrüt kıldığı, geceleri uyumadan kıyam ile geçirdiği ve gündüzleri de sürekli oruç işte tabi en en fazlası Davud aleyhisselam orucu diyelim, ama bu sürekli sayılıyor. Oruç tuttuğundan bahsedildi. Diğer zattan da farzları yapar, farzlardan başka yapmaz. E şimdi sahabeden de farzlardan başka bir şey yapmaz, var mı? Yani olabilir. Bedevilerden oluyor. Bazıları değişik değişik ee, sahabeden zatlar vardır. Yani hani meşhur Bukhari hadisinde geçer. Geldi ne dedi? Bana dedi, İslam'ı arz et. Sallallahu aleyhi ve sellem e buyurdu, imanı anlattı. Zaten iman etmiş o. İmanı sormadı. İslam'ı arz et. İslam şartı beşte. Farz namazdır dedi. Kaç vakit? Dedi beş vakit. Tarif etti. Tamam dedi. Beş vakit oluyor mu? Yetti mi dedi? Yetti dedi. Vallahi dedi. Bir de yemin ediyor ediyorum bak adam. La te tavvâ Bir tane nafile kılmam dedi. Sünnet, nafile bir şey yap. Farzları da dedi. Bırakmama. Tamam. Zekat ne kadar? Şu kadar. Hiç fazla vermem dedi. Tamam. Oruç ne kadar? Ramazan. Bir ay. Bir günden fazla tutmam dedi. Ee, pazarlık etti. Tamam mı dedi? Tamam. İslam bu mudur dedi. İslam şartları. Bunlardır dedi. Tamam aldım kabul ettim. Adam giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Eflah ar-raculün sadaka ve cen Bu adam doğru söylediyse yani sözünde durabilirse ölünceye kadar bu farzları eksik etmezse ama nafilelerden de hiçbir şey ilave etmese bile felaha erdi, cennete girdi, kesin. Sırf farzlar cennete girmeyi taahhüt ediyor ya. Onun için diyorum sana farz namaz, farz namaz farzlar aman diyorum sana. Ama bir vakit terk etsen farzı uu, zinadan beter günah, içkiden beter günah, oruç tutmamaktan beter günah. Hiç namaz terk etme. Adam doğru söylediyse cennete girdi. Böyle işler var. Yani e, şeylerde e, bazı sahabeyi, o da sahabeden zat. Bedevi dediğin zaman sakın ha hakaret etmek için haşa çöl bedevisi bilmem ne falan böyle terbiyesiz ifadeler kullanırsan sahabeye hakaret olur. Sahabemden birini hakaret eden diyor, birini ayıplayan çöl bedevisi ve ayıplamak için kullanırsan Yoksa Bedevi deriz, Arabi e demek daha uygundur. Arabi, e Arabi değil, Arabi. E Arabi e biraz zor. Aynı var sesi var, e'si var, eden ayna geçiş falan. E bedevi diyorsun ama edebine rahat et. O cenneti garantiledi. Senin durumun ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, râmen râ beni imanla görene ateş değmeyecek. Beni imanla görene, beni gören diyor da Ebu Cehil de gördü. Oradan anlıyoruz ki beni imanla görene ateş dokunmayacaktır. E bitti. Onlar garantisini almış. En üstün tabaka. Biz kim oluyoruz? Kurban olalım onlara değil mi? Ama onların da acayip acayip işleri var değil mi? Var ya. Bir geldi dedi ya Resulallah. Yine e, Arap'tan, Dedi yandım yıkıldım dedi. Çok durumun berbat dedi. Sorma dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi Ne yaptın ya dedi, dedi Ramazan günü. oruç günü dedi hanımlan dedi ilişkiye girdim görüyor musun Mahvoldum dedi ben Öyle de üzgün perişan dedi dur bakalım işte bir çare söyleyeyim. ne yapayım dedi ben Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu işte fidyesini söylüyor yani e, iki ay oruç ben dedi halim takatım yok ben ölüp gideceğim zaten zayıflıkta ben hiç dedi oruç tutacak halim yok zaten başıma da oruçtan geldi bu iki ay peş peşe ben nasıl tutayım bir günde bak ne oldum dedi. Allah Allah E dedi sen o kölen var mı köle azat? <gülüyor> ya ben köleden beterim dedi çok fakirim dedi ya. E dedi köle de azat dedim. ne yapacaksın? 60 fakir fakir doyursan fidye mi diye. Ya dedi ben dedi fakirim Medine'de benden beteri yok fakirlikte dedi. Ben dedi nasıl fidye vereceğim? Eyvah dedi görüyor musun? Üç şık söyledi ona. Üçü de yok. Yandık dedi eyvah eyvah eyvah. Böyle üzülüp duruyor yine. Çok da üzülüyor. İmanları kuvvetli. Cehennemi görü gibi. Ne olacak bir şey var? Allah aleyhi Dedi ki dur bakalım dur dedi. Mevla ne yapar dedim. O arada geldi bir teneke hurma. Hediye geldi. Ve altta ganimet gelir. Bir şey gelir yani. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Beytülmal'de. Bir gece sabaha kadar bırakmaz malı orada. Neden? Fakire muhtaça ulaşması lazım. Orada durur da, fakir orada aç kalırsa Allah bana sonar. Ya, Beytülmal bu demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hemen dağıtır, hemen dağıtır. Bir gece bir şeyi saklamaz. Ondan sonra dedi, al dedi bu hurmayı dedi. Bunu fakirlere dağıt dedi. Şimdi bunu sevinmesi lazım. Durdu dedi ki mübarek adam. Ya dedi Medine'nin altından başla üstünden çık. Benden fakir yok dedi. Ya kime dağıtacağım dedi. Benim aile dedi aç açık kalmış vaziyetteydi. Efendim sadece bir güldü ki yani en fazla gülmesine kadar mübarek dişleri çıktı yani. dudaklara o kadar açıldı biraz dişleri gözükünce nur parlardı her yer millet gözleri kamaşırdı. Öyle nur oldu her yer. Biraz tebessüm etti güldü işte gülmesi de o kadar. Dedi al git ailenle ye dedi mübarek adamsın dedi ya. Böyle işler oldu yani asrı saadette. Kaynaklarda geçiyor bunlar değil mi? Ne güzel şey. Ne müsamahalı bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir da böyle bir şey var mı şimdi? He? Bir fetva sorsan, ikinciyi sorsan, uzatma. E adam öbür şıkkını soruyor. Kısa kez. Üç. Ha böyle beş madde olsa, bir de dese ki ben yesem olur mu dese, ne der? Döver tenekeyi başına geçirir hurmayla beraber. Bizim hocalar barut ya. Yapmayın. Sinir iyi bir şey değil. Peygamber ahlakı değil. Sinirli hocalar cemaati dağıtır, mahveder. Bu sertlikle İslam olmaz. <gülüyor> Habibim sen kaba olsan, katı olsan sahabe bile etrafından dağılır giderdi diyor. Ya, cemaati tutmak için iyi huy lazım. Hocanın da yumuşak olması lazım. Hocanın yanındakilerin de yumuşak olması lazım. Onu kırarsan, bunu geçirirsen, cemaat küser, cemaat dağılır, değil mi şimdi? E şimdi benim evvelcek adamlara bütün millet beni ulaştırmadı, benim sana bir şeyimi bildirmedi, ben sana yakını yaklaştırmadı falan böyle dolu senelerde şikayetler geliyor. Şimdi yeni arkadaşlarla bu işi düzeltmeye çalışıyoruz. Yani cemaattan irtibat lazım, ama tabi sohbet bitiyor, izdiham hepsiyiyle başa demez, o ayrı bir şey. Ama adam telefon ediyor. Efendim buna bir cevap vermekle Veya diyeceksin ki şu fetva hattını arayın. Değil mi? Fetva E ben cinlendim büyülendim. Şu kişiyi arayın. Size bir şey öneririm. Yani herkese ben cevap veremem. Ama sana güvenene, sana gelene sen ne yapamazsın? Hüt hüt yapamazsın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel ahlak öğretti bize. Şimdi haramlardan sakınma meselesinde dedik eee İbre, aza doğru geliyor. Sahabe-i Kiram'dan da... Sahabe-i Kiram günahsız mıydı? Değildi. Peygamber değil ki. Günahsız kim olabilir? Peygamberler olabilir. Peygamberler masum. Peygamberler dışında masum yok. O zaman... E, günah olabiliyor. Ama onların günahları tabii Bedir ehline... Müjde verilmiş ne kadar günah olsa... Affediliyor... İşte bazı sahabenin tümüne cennet zaten vaat edilmiş. Ama onlar zaten biz cennetliyiz diye de hazır günah yapalım diye de fırsat kollamamış. Günahtan da en çok sakınanlar ümmet içerisinde kimlerdir? Sahabe-i kiram hazaratıdır. En çok sakınanlar. Dolayısıyla e, şimdi bir zat bahsediliyor sallallahu aleyhi ve selleme. Sabaha kadar kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Bir zattan da bahsediliyor, onun çok nafilesi yok. Oradan geldim buraya, bu konuya. Yani, belki gece namazı çok yok veyahut da gündüz orucu çok yok, nafile meselesinde. Abdullah İbni Ömer öyleydi, sonradan tabii gençti o zaman. Ni'me'r-radülü Abdullah, Levkane yusalliminelle'il Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem Abdullah ne güzel kuldur. Yani Abdullah İbni Ömer için, Hazreti Ömer'in oğluna diye. Abdullah ne güzel kuldur. Bir de gece namazı kılsa, o da onu duydu, bir daha bırakır mı? Ondan sonra ölene kadar gece namazı kılar. Ama bir de gece namazı kılsa. Yani böyle teşvikler ederdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hangisi daha eftar sordular? Gece sabaha kadar kılan, akşama, akşama kadar oruç tutan mı? Bir de öbüründen bahsettiler. O da farzları tam yerine getirir. Nafilesi çok yok. Ama haramlardan öyle bir sakınır, mekruhlardan çok sakınır, şüphelilerden bile ödü kopar, kaçınır. İki kişiden bahsedince herkes zannetti ki, o sabaha kadar, kılan kadar tutanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tercih edecek. Ne buyurdu o konuşana? لَا bir ri'ati şey'a, Haramlardan ve şüphelerden sakınma, vasfına hiçbir ibadeti denk tutma. Hiçbir ibadet, hiçbir ibadet, 40 kere yaya hacca gitti, ananı sırtında hacca götürdü. Hiçbir ibadeti takvaya, haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya muadil görme. Onun için işin temeli budur. Ha, takva olsa az amelde yeter. Takva olmasa çok amelde kurtarmaz. Çünkü neden? Neden? Bir yandan yapıyorsun, bir yandan torba delik. İşte gıybet deldiriyor, dedikodu deldiriyor, yalan yemin deldiriyor, şehvetle namereme bakmak deldiriyor, torbayı deldiriyor. Sadece oruç içinde değil bu. E diğer ibadetleri, gece teheccüd kıldın kıldın, sabah gittin gıybet ettin. E ne oldu? Sevabını, hasenatını adama verdin. E Sen de bir daha o teheccüd kalmadı ki sevabı. Çünkü gıybet ettiğin adamın hakkı terettüp ediyor, Mevla da senin ona yazıyor. Bu işler böyle. Enayiliğe ne lüzum var? 13'ün takva haramlardan sakınmak demektir. Haramlardan sakınmak tabi mekruhler de buna dahildir ama haramlar gibi değil. Haramlar en mühim. E, kebair günahlar, büyük günahlar. Bunların başında da ne dedik size? Efendim oruçla ilgili olarak yalan geliyor, gıybet geliyor efendim. Ama millet gıybetsiz duramıyor. Bundan dolayı da Ulama, hükema beyanlarda bulunuyor. Kâbir ibn-i Abdillah radıyallahu anh buyuruyor, Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem zamanında çok pis bir koku Medine'ye yayıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ortamda bulunduğu bir ortam. Öyle bir koku yani hani birisi pislik yapsa o kokuyu çıkartamaz. Manevi olduğu anlaşıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabii meraklar, meraklı gözlerle bakıyorlar. Buyurdu ki sallallahu teala, aleyhi ve sellem İnne, unasem minel Aslı saadette de çok işler oluyordu. Şimdi onlar da kalmadı tabii. Hepten gayba imana kaldık biz ya. Münafıklardan bir takımları, kadıktabu unasem minel müminin, feli dalik'e hacet Bazı münafıklar, bazı gariban fakir fukara, Müslümanların gıybetini yaptılar. O gıybet, bu leş koku olarak Medineyi sardı. Her tarafı kokuyor. Gıybet. Asrı saadette, bu şekilde kötü koku halinde zuhur eder. Aslı saadet acayip şey. Mesela güm diye bir gürültü koptu, Medine'de dediler ki dünyanın bir ucu yıkıldı, koptu. Gürültünü kimse anlayamadı, o zaman böyle şimdiki gibi şeyler de yok, gürültü çıkaracak cihazlar. Anladın? Şimdi mesela oluyor bazı kere, dozeller kaya devrilmiş bir şey olur. O zaman nerede o kadar gürültü çıkacak? Bu gürültü nedir? ne buyurdu? Münafıklardan biri şimdi cehenneme atıldı. Geberen münafıklardan biri cehenneme atıldı. Yetmiş sene artık ne kadar geçmiş dibine indi kafirlerden biri. Şu anda cehennemin dibini boyladığı andır. O gürültüyü sahabe duyuyordu. Yani aslı saadette Beni İsrail kadar acayip şeyler olmasa da Beni İsrail hepten acayip ama aslı saadette de çok şeyler zuhur ediyordu tabi evliya kerametlerinde de okuyoruz gele, gele gele gele gele bize kadar düştü şimdi de hiç böyle harikulade bir şey pek ortada kalmadı hepten gayba inanmak ben inanmak ama en üstün iman nedir gayba inanmak bizim imanımızı da sahabe kıskanıyor ne dediler sana derim İbn mesud hazretlerine tabiinden zat ibni mesud dediler ne kıymetli imanınız var bu gözlerle Resulullah'a gördünüz. Sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin geldi gördünüz. Harplere katılıyordu işte İslam hadisinde geldi insan kılığında. Neler gördünüz? Dedi biz de size imreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben kardeşlerimi özledim buyurdu. Siz onun kardeşlerisiniz, onu görmeden iman ettiniz. Hiçbir kimse gayba imandan üstün imana sahip olamaz dedi. Biz de size imreniyoruz. Onun için bizim de bir tutar tarafımız var. Bunda kıymetini bilmek lazım. Evet. Şimdi ben de ne var? Çok kıymetler oluyor. Ee, bırak ortalığı sarmasını. Adam arkasını dönüyor, beni çekiştiriyor. Ben buradan bile bir koku oku, duymuyorum diyorsunuz. Alimler beyan etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu koku çıkıyordu. Bizim bugünümüzde, o dediği günde yani kaç yüz sene evvel şimdileri çıkmıyor. Bu nasıl oluyor? Ha, Şöyle diyor. Bir adam diyor, Dericiler çarşısına girdi. Deri de çok fecik kokar ha. Dericiler çarşısına girdi, yani şeyine, imalat yerine girdi. Orada durabilir mi fazla? Şimdi kötü kokunun şiddetinden duramıyor. Ama orada çalışanlar durabiliyor mu? Durabiliyor. Çünkü onlar orada yemesi orada, içmesi orada, çalışması orada. Onlar o kokudan artık etkilenmemek haline geliyorlar. Şimdi bizim zamanımızda da diyor, o kadar gıybet var ki Her taraf koku Adam diyor ki gıybet kokusu alamıyorum Çünkü gıybetsiz bir ortam bulunmadığından Sen temiz kokuyu tamamen kaybettin Depahlar çarşısındaki adamın durumuna düştün Mezbelede kalanın durumuna düştün Onun için bu koku sana ne geliyor? Normal geliyor Hatta sen gıybetsiz bir ortama gitsen Belki rahatsız da olabilirsin. Nasıl sizin durumunuz? Yani hakikaten hoca efendi kaç gündür kimseyi çekiştirmedik. Yani ben de huzursuz oldum yani burası ne biçim bir yer ya. Dersin hemen oradan dönersin yani. Değil mi? Okul meselesi. Adam ne yaptı? Attarlar çarşısına girdi. Düştü bayıldı yani. Kimse ayıltamayınca. işi bilen biri geldi ne dedi? Durun ben onu hemen ayıltırım. Ne oldu dedi? Biraz tezek getirin dedi. Getirdiler tezeyi. Ondan sonra... Bir burnuna tuttu. Adam oh be hayat varmış dedi. Ayıldı. Neden? Dedi, dedi ki, ya arkadaş hayatı tezekten geçmiş. Adam pislik kokusuna alışmış. Sen bu kadar gül esansı, her yer gül, misk, amber, e, bu adam nasıl dayansın dedi bu kadar güzel kokuya. Bay bay bayıldı yani. Şimdi bizim durumumuz da buna benziyor. Devamlı pislikle uğraştığımızdan, haramlarla uğraştığımızdan, gıybet dedikodu, yalan iftira çokça duyduğumuzdan, ve konuştuğumuzdan battık yani battık pisliğe battık. Şimdi temiz bir ortamak istsek rahatsız oluyoruz ya. Allah'ım bizi kurtar ya Rabbel âlemin. <gülüyor> Amin. Hasan-ı Basri Hazretleri büyük veliye dediler ki falan adam dediler sana gıybet seni gıybet etti. Ya dedi. Hemen dedi bir yaş vurma alın bir tabak dedi. Aldılar bir tabak yaş vurmayı. Hemen bir adamla gönder. Dedi ki ona bana ulaşan habere göre sen bana birçok hasenatını hediye etmişsin. Sevapları bolca göndermişsin. Ben de karşılık vermek istedim. Onun için beni mazur gör. Senin verdiğin sevaplara karşı bir tabak vurma. Ne yapsın ama? Bu kadar lan kabul buyur dedi. Ne kadar güzel ibretlik bir şey. Ama bunu yaşanmış ha. Senin sevaplar gidiyor, oruç gidiyor, teravih gidiyor, teheccüd gidiyor, tarikat dersi gidiyor, gidiyor. Kime? Gıybet ettiğin adama. Niye gıybet ettin onu? Kızdığım için. E peki kızdığın adama niye sevabı gönderiyorsun? En çok kızdığın adamların aleyhine konuşmak ki sevap kızdıklarına gitmesin. Bari e, sevdiğin adamlara konuş ki sevap yabancıya gitmesin. Mübarek adam. Yani bunu devamlı söylüyorum. Ebu Muhammed el-Bahili radıyallahu teala sahabe-i ikramdan buyuruyor ki bir insana kitabı amel defteri kıyamet günü verilecek. Onda yapmadığı sevaplar görecek. Hiç yapmadık mesela, yani hakikaten amel etmemiş. Adam ümre sevabı görüyor, hayatında ümreye gitmemiş. Bu sefer diyecek, defter mi karıştı acaba? Bu bakkal defteri mi ki karışsın? Allah'ın amel defteri. Ya Rabbi m'neyn el -yaza? Ya Rabbi nereden geldi bu kadar sevap? Ben ümreye gitmedim, şunu yapmadım, bunu yapmadım. Mevla buyuracak, hadi abi mektâbe kennâ çûû ve entelâ teşûû'' ''Sen hiç farkında değilken millet seni çok çekiştirdi, çok gıybet etti. Ben de onların şey sehaplen sana yazdım da yazdım da yazdım mizan. Ben bu işten bayağı kurtarabilirim. Beni çok çekiştirenler. Ondan sonra da geliyorlar hakkını helal eder misin? Ne yaptın sormuyorum ona ben de. Helal ediyorum. Ama namaz kılmayı da şart koşacağım bundan sonra. Beş vakit farzları kılıyorsa. Değil mi? Namaz kılmıyorsa da ne helal edeyim? Canım onu helal et, bunu helal et. Biz de ne yiyeceğiz ahirette ya? Evet yani. Çok hak geliyorlar. Devamlı söylüyorlar. Namaz kılmak şart olsun. Evet. Cabul Ahbar Hazretleri radıyallahu tealaan büyük Tabiin'in ulularından. Allah Teâlâ'nın indirdiği bütün kitapları bilir. Ya 104 kitap bilir. Allahu Teala'nın indirdiği kitaplardan birinde okudum diyor. Şurasına bakın ya. Memmatet taiben min el gıybeti ke ana ahre men Gıybetten tevbe edip helallığı almış, tevbe etmiş, tevbekar olarak ölen yarın ahirette cennete girenlerin en sonu o olacak. Ve memmate musirrale yani evvelenyenden يدخل النار ama tevbe etmeden gıybete devam ederken ölürse o da bu ümmetten müslümanlardan cehenneme girenlerin ilki olacak. Tevbeli ölen cennete son giriyor. Tevbesiz ölen cehenneme ilk giriyor. Böyle bir şey anladınız mı siz daha? Ya yapmayalım bunu da, nasıl yapacağız arkadaş? Ben benim telefonumu kurayım, ne yapayım ya? Bir alarm, bir sistem geliştireceğim buna. İkide bir gıybet etme. İkide bir gıybet etme. Siz de kurun telefona. Öyle Allahu Ekber, Maşallah, inşallah. ne onları koyuyorsunuz de. Tuvalette muhalette Allahu Ekber dedirttiriyorsunuz telefona. Ne koyun? Türkçe. Gıybet etme. Cehenneme evvel sen girersin. Bir şeyler yazdırın, söylüyorsunuz kendiniz. Telefona sonra onu söylettiriyorsunuz değil mi? Tamam benim bu vaazlardan bir şeyler seçin. Kendinize münasip çekin. Ben de çekeceğim bir şey. Bu dayanamıyoruz ya. İki adam bir araya geldik, gıybet. Yedik bitirdik, ne oruç kaldı, ne namaz kaldı ya. Ahirete müflis çıkacağız. Allah muhafaza etsin. Evet, Hatim-i Zahid, Radıyallahu evli Evliyaullah'ın ulularından, buyurdu ki, bir mecliste, yani oturulan yerde, toplantı yerinde, 2-3 kişi toplantısa otursa meclis olur. İlla millet meclisi, büyük millet meclisinde bahsetmiyoruz. Rahmet onlardan kalkar. Bir, dünyadan bahsedilince. Allah Allah, şu marka telefon, şu marka araba, şu Dünya, bak bak, günah yok, günah yok, karıdan kızdan yok. Dünyadan bahsedildiği mecliste rahmet kalkar. İki, gülmek. Tabii kahkahayla gülmek. Öbür sünnette de var. Kah kah ha, ha ha hi gülmek başladı Allah'ın rahmeti kalkar. 3 insanların aleyhinde konuşmak. Bir mecliste birinin hakkında başladı laf Allah'ın rahmeti kalkar. 13 Allah'ın rahmetinden mahrum elime. ya Rabbela. İbrahim ibn Edhem, kaddesallahu sirruh, bir yemeğe çağrıldı. Bu mübareklerin de yemekleri ayrı bir der, çağrılmaları ayrı bir der, gelmezler, gitmezler, yemezler, içmezler. Bir kere gidesi tutmuş. Mübarek dedi gibi davete gideyim. Neyse oturdular. Ya felanca da davetliydi. Gelmedi mi dediler? Hadi bakalım. Oradan birisi dedi ki, biraz ağır adamdır dedi. Bizde nasıl bu laflar? Peynir ekmek. Birbirimiz hakkında ağırdır, yavaştır, he? Yumuşaktır, şudur budur her türlü konuşuyoruz. Dedi ki, Ağır adamdır deyince İbrahim etem dedi ki hemen çıktı. Yemek meyvek ye yok. Bir de ne dedi biliyor musun? Ey dedi benim karnım dedi. Sen bu yemeğe ettin dedi. Karnımın, midemin yüzünden geldik buraya oturduk dedi. Bir Müslümanın gıybet edildiği mecliste bulunmuş oldum dedi. Eyvah dedi. üç gün yememeyi kendime ahd ediyorum dedi. Hadi bakalım. Üç gün aç kal bir daha aklın başına gelsin. Üç gün yememe. Evliya Allah böyle cezalar işte biz de ondan sonra işte telefona yazmakla çizmekten olmaz, cezai müeyyide de koyalım. Nasıl yapsak acaba ya? Evet. Mesela hocam gıybet etme, bir gıybet ettin sonra bir düşündün gıybet ettin. Parayla adam tutsak bu iş daha iyi olur da hemen bize der, çünkü kendi nefsimiz hatırlamaz onu. Adam gıybet ettin o cevendi, eyvah! Ne taahhüt ettik, şu kadar para. Siz en iyisi para koyun, sadaka para. Para çok zor gelir size. Belki de bir param gidiyor arkadaş? Sevabı gidiyor, gık demiyor. Namaz gitti, haberi yok. Oruç gitti, haber yok. Hac gitti, haberi yok. Para giderse, çok iyi haberi olur. Bir baktın, şöyle ağır bir ceza koyun bana. 100 lira falan, bir gıybete 100 lira sadaka. Ya Hoca efendi ben, ayı çıkaramayız ki ayın sonuna kadar benim maaş asgari ücret 900 lira hemen gitti ya. E yapma gıybet, çok mu zenginsin? Sevapların çok mu geldi? Bana ver o zaman! Niye veriyorsun ona buna? Ha, Bu gıybete bir çare bulalım! Vehb İbn-i Üheyb İbn-i Üheyb i̇bn El Mekâ Bu söz, bununla e, bitirelim, gıybeti terk etmem diyor. Bak bak, haramı terk etmek, yani tek kelime takva. Haramdan sakınmak, takva, gıybet yapmamak mesela, takvanın bir maddesi. لَا نَدَعَ الْغِيْبَةَ اَحَبُّ اِلَيَ مِنَنْ تَكُونَ الْيَدْ دُنْيَا بِيَسْرَهُ مَا فِيهَا مُنْذُخُرِكَتْ اِلَا اِنْ تَفْنَا Şuna bak ya, فَاَجْعَلَا بِيْسَبِيلَهُ Böyle bir söz olur mu? Dünya yaratıldığından yok oluncaya kadar bütün malı mülkünün tüm emlakı bana ait olsa ve onların hepsini Allah yolunda infak edip, tasadduk edip dağıtsam, dağıtmaktan gıybet yapmamak benim için daha sevgili. Dünyanın yaratılışından nihayetine kadar hepsini Allah yoluna ver vermek var. Bir de gıybetten kurtarmak var, gıybeti terk etmek var. O gıybeti terk etmek daha evla daha sevgilidir. O kadar kazanç var. Çünkü gıybet etsen hepsi yine gidecek. Ondan dolayıdır ki Allah'ım bizi muhafaza eylesin. Ancak mazlum kişi, zalim adam bana zulmediyor diye şikayetlenebilir o adam hakkında, yüzüne diyemez, korkar. Başka birine anlatır, beni kurtarın bu zulümden. Ona müsaade verilmiş. Veyahut efendim haramlar işleniyor, içki işleniyor, zina yapılıyor falan. Onu kendi eliyle müdahale edip değiştiremiyor. Birine onu değiştirecek biri var. Ya bu kişilerde bu şey var, sen bunları durdurabilecek gücün var, vaaz edecek şeyin var. Bu denebilir. Fetva sorarken, müftiye fetva soruyor. O zaman felanca babam bana zulmetti, kardeşim benim hakkımı yedi falan. Fetva çıkacak meydana. O sorabilir. Müslümanları şehrinden sakındırmak. Bu itikat meseleleri. ...benim Mustafa İslamoğlu'na yaptıklarım asla gıybet sayılmaz. İlahiyattan hocalar, yanlış fetva verenler, kaderi inkar eden... Niye? Milleti sakındırmak için söylüyorum ki. Ama Mustafa İslamoğlu'nun kaşı böyle, gözü böyle dersen gıybet olur mu? Olur. Adam fasık da olsa, kafir de olsa o adamın kaşına gözüne konuşamazsın. Gıybet olur. Ama itikadı bozuksa milleti sakındırmak için onu söyleyebilirsin. Ondan sonra adam şahit mahkemeye çağrılmış. O şahit şerata göre cemaatla namaza devam etmiyorsa şahitliği caiz değildir. Sen ona dert imamı çağırırlar şeriat mahkemesinde beş vakit namaza senin mahallende mukimdir. Devam ediyor mu sorarlar? O imamın orada bu demaza devam etmiyor demesi, şahitliği geçmez demesi nedir? Caizdir. Biliyorsun padişah için bile ne dedi? Kadı sordu, şahit, padişah şahit olacak. Şahitliği caiz mi, namazı cemaatle kılıyor mu? Beyazıt hakkında mıydı, neydi? Dediler, cemaatle kılmıyor. Cemaatle kılmadığın için şahitliğin geçerli değil. Sayın padişahım dediler, ne dediyse muhterem padişahım dediler. Ya ondan sonra cami yaptırdı, evi şey, sarayın yanına falan. Cemaatle kıldı da şahitliği geçerli oluyor, anladın? Padişah olsan şahitliğin geçerli olmaz. Cemaatle takılacak. Ondan sonra akrabalık, dünürlük, Ortaklık. Geçenlerde dedim, kız verecek, kız atacak. Nasıl bir kişi bilirsiniz? Adam doğruyu bildiğini söyleyecek. Adamın yanlışı varsa da onu da söyler. Bu dairde. Bir de tarif. Mesela tarif, lakabı mesela, cüppeli Ben cübbeliden memnun oluyorum ama bazısının lakabı Topal Ahmet. Bazısının, efendim, ayı lakaplı adam bile var köylerde, memleketlerde. E bunu demekten şaşı falanca, sağır Hüseyin. E şimdi böyle şey, adam bundan şey olmuyor. Yani hakaret saymıyor. Neden? Öbür türlü adamı bulamıyor. Adamı araştırıyor ya, bulamıyor. E bundan dolayıdır ki, böyle lakaplar eğer ondan başkasıyla tanınmıyorsa, o lakap kullanılabilir. Ondan sonra fasıklığı aşikar yapıyorsa. Ne demek aşikar yapıyorsa? Açıktan içki içiyorsa. Fasığın gıybeti yoktur, hadisi bu demek. Ama evinde gizli içiyor, sen onu araştır da tespit et, teşhir et, e, bu haram. Ama adam alenen tutamıyor Yolun ortasında kuruyor Ramazan günü yiyor içiyor. Ve Ramazan dışında şarabını içiyor. Bütün millete de baktırıyor. Fes atıyor, çeye atıyor, WhatsApp'a atıyor. WhatsApp'a bir adam içki içtiğini atıyorsa alenen fasıktır. Fasığın gıybeti caizdir. Fasığın gıybeti yoktur. Ama yine desen kaşını, gözünü, şusunu, busunu tenkid edip ayıplamanın da manası ve lüzumu yoktur. Yine bir soran olursa, bir ilgilisi olursa onu uyarmak açısından caiz olabilir. O halde ne kaldı? Yalan yere yemin, Allah cümlemizi muhafaza etsin. Namahreme şehvetle bakmak. Amin. Men nazarayla mehasini murat necnebin bir şehvetin. Yabancı kadına şehvetle, yani nikahlısı değil, nikahlısı olmayan bir kadının güzelliğine haram şehvet nazarıyla baksa, düb fe aynel kıyamet kıyamet günü onun iki gözüne kurşun eritilip dökülecek öyle kapaklanacak tabaklanacak. bitti ebedi bir şey göremez hele cehennemde yanmak bas onun için hele oruçluyken bakmamak lazım Allah cümlemizi muhafaza eylesin on sonra şarkı türkü meselesi menlem yeda kavle zuri vel amele bi feles illa hace fe en ve bir adam zur e, zur tabii yalandır esasen yalan konuşmayı yalancılığı yalan dinlemeyi bırakmazsa, bazı alimlere göre şarkı türküdür. وَالَّذ۪ينَ لَا شَدُونَ الزُّٰرَ Bu atin tefsirinde şarkı meclislerinde bulunmazlar diye sahabe-i kiramdan beyanlar vardır nesefi tefsirinde. O zaman şarkı türkü dinlemeyi, hele özellikle kadere söven, felek diyen, haşa, kadınları tavsif eden vesair, müstehcen içerikli vesair, enstrumanlı şarkı türkü dinlemeyi kim terk etmezse, yemesini içmesini terk edip oruç tutmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor. Ben muhtaç değilim diyor. Ne bıraktın yemeni içmeni diyor ya. Madem yemen içmeni bıraktın benim için bu günahları bırak diyor Allah Teala. Onun için bu şekilde efendim amel edeceğiz. Allahu Teala ve tekkeddes Hazretlerinden takvaya muvaffakiyet niyaz edeceğiz. Allah'ım takvayı tamam etmemizi nasip eyle. Allah'ım yarınki mahkememizde şu oruç ağızlar hürmetine beraatler ihsan Amin. eyle. Allah'ım bu kardeşlerimizde bu gece kabul dualar yapmalarını benim hakkımda nasip eyle. Allah'ım şumbarek saatte boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Amin. Evet iftar dualarında okuyalım okuma ihmal etmeyin. Hurmaları ellerinize alın duayı beraber yapalım o arada da niyetinize duanızı katın. Ya azim Ya azim zembel azim Ente Rabbi la ilaha gairuka igfir lil al azim fe la yaghfiru al dhanb al azim illa al azim niyaka allah muzaffai le mağfiretih le amin Dualarımız, oruçlarımız kabul eylele amin allah salli ala muhammedin ve alihi ve sahbihi